Karışlar, elhamdülillahi ve ve min ve illallah la ve abduhu ve övgü ancak Allah'adır. Ancak yüceler yücesi Rabbimizi över. Yalnız ondan yardım ve mahfiyet dileriz. Nefslerimizin şerinden ve kötü amellerimizden de bizi yoktan var edene Eğer El Rabbimiz Herkes kendi nefsinde tefekkür etsin bunu. Bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı o hayrı engelleyemezler. Rabbim buna yakinen iman etmemizi nasip etsin. Kıyamet kadar bu sözle alakalı ayet hadis var. Rabbim bize bir şer yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa şefaat etse, dua etse o şerrin gitmesi için o müminden Allah'a dilemedikçe o şerri bizden hiç kimse gideremez. O yüzden kardeşler bizim muhatabımız rızasını gözeteceğimiz Zat-ı Celal ancak ve ancak Allah'a Celle'dir. Eğer biz buna gerçekten gerçek manasıyla ilmini elde ettik de geçen dersleri hatırlayın ilim ehli ne diyordu? Bilgi dağarcındaki ancak cehaleti giderir. <Gülüyor> İlmi elde etmek eğer amel etmek değilse Bilgi darcındaki ancak o cehaleti giderir. Yani bir şey elde ettin öğrendin. Bilmeyen bir insan cahildir. Bilen bir konuda o konuda o bilgi sahibi olmuşsa cehaleti ondan gitmiştir. Eğer bizim gayemiz gerçekten amel etme değilse sadece bilgi darcımızdaki cehaletimiz gider. Ama oradaki gerçek gaye gerçekleşmemiş olur. O yüzden Şeyhülislam'ın talebesi en güzel talebesi İbni Kayyum der ki özellikle ben hep bu bilinci maddi üzerinde durmaya çalışıyorum. Bir kul der, Rabbi ile arasındaki münasebetin, Rabbi ile arasındaki diyaloğun dengeli ve bir ahenk içinde yaşadığı sürece düzenli devam etmesini istiyorsa, önce Rabbini tanıması gerekiyor. İnanın bu böyledir yani. Birçok insanlar arasındaki ilişkiler dahi birbirlerini iyi tanımadıklarından dolayı kavgalar çıkıyor. Yani biri, biri üzerine bir iftira atsa filan kes kötüdür. O kişi onu iyi tanımadığı için o iftira tanıya inanır değil mi? Mesela şu örneği verirsem çok daha iyi anlarız. Yıllarca çok iyi tanıdığınız, hatasını görmediniz, yalanını duymadınız, el emin diye bildiğiniz birisine o kadar tanımadığınız birisinin iftiratını düşünün. İnanır mısınız? İnanmayız. Niye? Eğer o kişiye cevap verebilecek bir cüretimiz, bir bilgimiz, bir cesaretimiz varsa arkadaş seni tanıyorum 10 on sene, onu tanıyorum 20 sene. Valla ben senin hatanı gördüm, 12'ni hiç görmedim. Sen bunun <gülüyor> neyini ne anlatıyorsun deriz. İnanmayız. Şimdi dönelim bize. Biz Zat-ı Celal'i sıfatlarını ne kadar tanıyoruz ki başımıza gelen bir imtihanda şeytanın bize bir attığı vesvesede ihlastan mahrum kalabiliyoruz kardeşler. Riyanın çukuruna bir anda düşebiliyoruz. Rabbimizin rızasını unutup da insanların kalplerine yer etmenin bir anda derine düşebiliyoruz. Allah'ın katındaki makamın, o muhabbetullahın, o tadın, o hazdın, o lezzetin ve sonsuz cennet hayatındaki o özlemi bir anda bırakıp da Allah'ın dinini 3 günlük dünya metana veya bir aferine bir desinlere satabiliyoruz. Bu nasıl bir anlaşma? Bu nasıl bir diyalog? Ve Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yani ne kötü bir alışveriş yaptınız. Yani bir dünya karşılığında ebedi hayatı ebedi hayatı satmak nasıl bir ticaret bu? Hani hangi ticaret ahlakına sığar? Hiç faniyle baki bir midir kardeşler? Hiç ebedi ile sonsuz ile fani bir midir? Adam bir tanesi var hep ziyaret ediyormuş da tabi baki, baki kelimesinin yani bir kabile, bir sülale olduğunu zannediyormuş. Bir camı hocasını merak ediyor, soruyor. Hocam diyor, memlekete gittim, baki, baki yazısını gördüm, hep bir sülale zannediyordum. Geldim başka şehre, orada da aynı, burada da aynı. Yani bu ne kalabalık bir şey, yani ben bunu anlayamadım. Evlat diyor, baki Allah'ın ismidir. Yani manası ne? Ebedi, sonsuz, fani olmayan. Arkadaşlar biz hangi güce, Teslim olduk. O gücü ne kadar tanıyoruz? O gücü bizim üzerimizdeki hakimiyeti hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Mesela biz iki sene aşkındır burada, on beş sene yakındır da aşağıdaki derslerde hemen hemen her sohbette Türkçesini neden zikrediyoruz? Allah bize bir hayır yazmışsa kimse engel olamaz. Ya bu güç nasıl bir güç ki? Rabbim bana bir hayır yazmışsa hiçbir beşer engel olamıyor. Bu güç nasıl bir güç ya? Ve ben bu güce nasıl iman ettim? Niye bu sözü ciddiye almıyorum? Yani gerçek manasıyla bir insan bu söze gerçek manasıyla iman etse karışlar kulak kulluk kalben otomatikmen kalkacak ortadan. Yalakalık, yapmacıklık, riyakarlık, sahtekarlık, donk şırtlık hepsi bitecek. İnanın dürüstlük, doğruluk başlayacak. bir Aset ve selamın Müslüm'de gelen hadiste bir sahabe nasihat isterken nasihatına verdiği cevap Ey Allah'ın Resulü bana nasihat et diyor. Allah'a iman ettim de ve dost olur. Nasıl bir ilaha iman? Biz kime iman ettik? Onun sıfatları hakkında ne kadar mal sahibiz? Ha bilgi sahibi olduk, iki sene aşkındır Allah'ın isimlerini işliyoruz. Muhabbetimiz ne kadar arttı? Bilgi sahibi olmadığımız devrelerde, yani Rabbimizin sıfatlarının manalarını bilmediğimiz devrelerde, Rabbimiz olan muhabbet seviyemizle, bağlılık seviyemizle, tevekkül seviyemizle, ibadetlerimizdeki ihlas seviyemizle, günahlardan arınma seviyemizle, hiç fark olmadıysa, Vallahi bir daha geriye dönelim. Bir daha bu sohbetlere gelme niyetimizi bir daha baştan geçirelim. Acaba biz bu ilmi neden elde ettik? Şimdi kardeş. Yani Allah Cellele neden kendisini tanıtmayı murad etti? Yani İbn Abbas'a sorulduğunda kul üzerine diyor ilk vacip bulan şey kelimetullah'tır. Yani yaradıcısını tanımaktır. Bilmektir ve birlemektir. Peki bizim bilmemizdeki ve birlememizdeki gaye ne kadar yol aldı? Yani biz ilim sahibi olmadan önceki halimizle, ilmi elde ettikten sonraki halimizde neler değişiklik arz etti? Ahlakımızda değişiklik oldu mu? İhlasımızda değişiklik oldu mu? Amelimizde değişiklik oldu mu? Ticaretimizdeki yalan, dalavere, üçkağıtçılık... Hani küçük yalan diyorlar ya. Küçük yalan. Beyaz yalan. Öyle bir şey yok kardeşler. Ne küçüğü var ne hep şey var. Yalan mulafık alametidir. Gaya denen çukura sürükleniyor. Muhammed ümmetin özellikle mürayeleri oraya girecek. En üst kattaki cehennem bile 400 defa Allah'a sonuyor. O yalan söyleyen, verdir sözde durmayan, emanete hıyanet eden, halis muhlis mulafık olan zümre için diyor. Hangimiz bunu gerçek manasıyla terk edebildik? Neden Rabbimizin isimleri bizi kurtuluşa erenlerin yollarındaki amelleri itmiyor? Yani biz niye öyle olamadık? O zaman bir daha tekrar başa dönüp bu ilmi niye öğrendik? Niye öğrenmeye niyetlendik? Tekrar kendimizi sorgulamamız gerekiyor kardeşler. Eğer biz bu sorgulamayı burada yapmazsak, kabir hayatında öyle bir bilgisimiz yok. Geçen dersleri hatırlayın. Can diyor gargaraya geldiği zaman, hep bizim başına bu gelecek. Her can bunu tadacak. Ani ölüm yoksa, trafik kazası, uykuda. Bunlar istisnadır, konumuz kaide. Hepimiz bu sahneyi yaşayacağız kardeşler. Can gargaraya geldiği zaman kurtaran yok mu denir. Etraftakilere bakınır. Yakındaki yakınlara da bakarlar. Bir tabip yok mu diye. Doktor çağırın çabuk. Nefes gidiyor. Ölmek üzere. Boğulmuş nefes içeri kaçmış. Çıkmıyor. Boğulacak. İki, iki dakika sonra eğer o nefesi şey yapamazsan bitti. Etraftan tabip varırlar. Allah hatırlatıyor ki biz size ondan daha yakınız. Hiç o anda Allah insanın aklına gelmez. Tabip varırlar. Gerçek tabip Allah'tır kardeşler. Hem bedenlerin şifası, hem de kalplerin şifası, hem de beyinlerin şifası. Beyinler şifa bulsun, kalpler şifa bulsun diye inmedi mi bu Kur'an? Neden şifa bulmuyor bu kalpler? Haşa bunda mı problem var? O zaman yoklamak lazım, sorgulamak lazım. Neden düzelmiyoruz biz? Neden aynı hatalarımız hala devam ediyor? Neden ciddiyet yok bizde? Neden amellerimizde bir artış yok? Neden günahlarımızda bir azalma yok? Neden insanlar bizim elimizde hidayet bulmuyor? Neden insanlar İslam'dan ürkütüp kaçırıyoruz? Allah ın Allah ın Neden hala dünya sevgisi kalplerimize kök salmış? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bir, soru var mı? bir arkadaşımız gelir mi? Tamam kardeşim. İşte bu soruların cevabı karışer Allah'ın isimlerinde. İbn-i diyor ki... Kişinin Rabbine karşı muhabbeti artmaya başladığı zaman diyor... Ve yine Rabbine karşı kalbindeki haşiyet yani Allah korkusu... Çoğalmaya başladığı zaman diyor... O kişinin kalbinde diyor... Umban gibi diyor. Çok geniş bir yer açılır diyor. Çok geniş. Artık o diyor cennet bahçesi gibi gelişler diyor. O insanın kalbindeki derdi, gamı, tasası artık dünya değildir. Çünkü o dünyaya geliş gayesini öğrenmiştir. Artık Kur'an atmosferine girmiştir. O atmosferin içindedir. Kur'an ayetlerini dinlerken oradaki hikmeti artık anlamaya başlamıştır. Şu lambayı söndürün dediğim zaman artık lamba karanlıksa, lamba yanmıyorsa, burası karanlıksa, şu gözdeki ışıklar Artık fayda vermez kardeşler. Lamba söndü mü şu gözün görme yeteneği bitti. Kalplerdeki nur da söndüğü zaman kardeşler şu Kur'an ışığı da bitiyor o kişiye. Göstermiyor. Şu lambanın yanmasındaki tek hikmet kardeşler selam Aleyküm selam kardeşim. Selam. Şu lambanın yanmasındaki tek hikmet kardeş biz bu dini öğrenmeye yönelirken tek gayemiz amel etme ve Rahman'ı razı etme. Eğer bu niyet kalbe girerse bu Kur'an Kur'an müminlerin hoş geldin karış. gönüllerindeki manevi hastalıklara şifadır. Allah vaadinden dönmez. Ayet-kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah'tan daha doğru sözü kim olabilir? Karışlar Allah yalan söylemiyor. Bu Kur'an müminlerin kalplerindeki manevi hastalıklara şifadır. Peki neye yarar? Kişiyi nereye götürür? 3 günlük dünya hayatının gerçek çirkinliğini gösterir insana. Lamba yandığı zaman her şurada çaydanlık nasıl gözüküyorsa Aynı Kur'an'da kalbe nur olarak indiği zaman, hani geçen dersi hatırlayın, ondan önceki dersi hatırlayın. İlkbahar yağmuru nasıl yağınca toprağa meyve veriyorsa, işte Kur'an'la haşır reşir olmaya, arınma niyetiyle, Rahman'ın rızasını gözetme niyetiyle, ona kul olma niyetiyle, sonsuz ebedi hayatı kazanma gayesiyle, Kur'an'a yönelen bir insanın kalbi artık açılır kardeşler. Artık görmek istediği şeyi net bir şekilde görmeye başlar. Allah'a Celleği ayet-i ben sizleri boş yere yarattığımı, ve bana gerisin geri dönmeyeceğini zannettiniz derken o kul bunu tefekkür eder. Hem o hayatı duyduğu zaman unutmaz. Demek ki ben buraya boşuna gelmemiş. Beni yoktan var eden güç beni yaratmış bu aleme göndermiş. Başı boş kalmayacağımı kendi kafama göre hayat yaşayamayacağımı ancak indireceği rehber doğusunda bir hayat yaşamam gerektiğini zikretmiş. Bu inanan bir insan gözü, gönlü açılan bir insan artık Kur'an'a bağlanmıştır. Şöyle kelime şehadeti getirerek bitmemiştir. Onun için hayat yepyeni. Taptaze yeni bir anlam kazanmış. Artık gaye yeni bir gaye olmuş. Hani şu anda bütün insanlara sorsanız yaratılış gayesini bilmeyenlere sorsanız o insanlar gayesiz değiller kardeş. Şu dünya hayatında yaşayan bütün insanların bir gayesi var. Ve bir tane gayesi var. Yani bir insan yaratılış gayem Allah'a kulluk, onun rızasını kazanmak. Ben kulluk için yaratıldım. Bilgisine sahip değilse zannetmeyin ki o kişi gayesizdir. Hayır, yine bir gayesi var. Çünkü gaye denen bir nimet, bir duygu insanın kalbine verilmeseydi, allah Teala yaratılış gayeniz bu demezdi. Yani buna şu örneği verirsek daha iyi anlaşılır. Allah-u Teala bakmayın diyorsa, demek ki bizde bakabilecek bir organ var. Biraz herhalde anlaşıldı. Onlar yanlış sözü dinledikleri zaman yüz çevirirler. Demek ki işitecek bir kulak var. Yani kulağı olmayan birine işitme, yeteneği olmayan birisine Allah-u Teala işitin, işitmeyin, şunu duyun, şunu duymayın, şuna kulak kabartın, buna kabartmayın der mi? Veya şu harama bakmayın, şuna bakın der mi? Eğer görme yeteneği yoksa. Bu meleklere niye söylenmemiş, bize söylenmiş? Meleklerin yaratış gayesi, böyle bir anlam yok melekler için. Bu bizler için. Peki biz bunu ne kadar yakalayabildik? Biz kitapla, sünnetten, islamla, imanla tanışmadan önce dünyadaki gayemiz neydi? Hidet kalplerimize girdikten sonra ne değişti? Herkes bunu sorgulamak zorunda kendisine. Eğer hiçbir değişiklik olmamışsa sadece kafamızdaki bilgi dağarcığımızın cehaleti gitmiştir. Demek ki daha kalplerimizdeki cehalet gitmemiştir kardeşlerimiz. İşte bu dersin gayesi bu. Hani cam tozlanır ya böyle camı silersiniz. Arka taraf gözükmüyor ekran karanlık. Net değil göremiyoruz. Veya adamın gözünde bir problem başlamıştır. Yakın uzağı göremiyor. Doktora gidiyor. Doktor ne yapıyor? Kendisine bir tane gözlük veriyor. Bu gözlük mesela yakın problemi olanlar için. Yakından göremiyoruz. Peki kardeşler kalplerde problem yok mu? İşte İbni Kayyım'da kalp doktoru. Kişinin Rabbil arasındaki problemi gidermek için kitap indirmiş. Ancak yakın problemini uzun problemini kişi ne gayelen giderebilir? Dost doğru olmayla, dürüst olmayla. Kime karşı? Kardeşler bizler birbirimize karşı dürüstlük taslamayacağız. Bizler dürüstlüğümüzü birbirimize ispatlamayacağız. Bizlerin dürüstlüğümüz ve doğrulumuz birbirimizin ortamında olduğu zaman olmayacak. Karabalık ortamda mücahit, tenhada sanki hiç Allah görmüyormuş gibi günaha yardırmayacağız kardeşler. Tek başımızda olduğumuz zamanlarda Allah'tan korkacağız. Bizi gözettiğiniz şuurunda olacağız. Amellerimizi ona göre yapmanın derdine düşeceğiz. İbn-i Kayyma soruyorlar. Dini nasıl değerlendiriyorsun diye. Hazreti Ali'den İbn-i rivayetleri getiriyor i̇bn Mesud diyor ki, dinin yarısı sabır, diğer yarısı da şükürdür. Peki sabır nedir, şükür nedir kardeşler? Sahabe, ya eyyuhellezine amenü ayeti okunduğu zaman ne anlamış? Muhakkak Rabbimiz ya bir emir ya da bir neyi indirdi bu ayetler hakkında. Çünkü ya eyyuhellezine amenü sözü geçtiği zaman, yani ey iman edenler lafzı geçtiği zaman sahabe-i kiram diyor ki, Rabbimiz muhakkak burada iman edenlere ya bir emir ya da bir neyi indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yuhallezine amanu la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve resuluhi vattakullahi inna allaha semin Allah Allah'tan iman edenlere buyuruyor ki Allah'tan korkun. İttakullah vattakullah. Şimdi Allah'tan korkan, iman eden bir insana desen ki Allah'tan korkun. Der ki haşa ben kafir miyim? Hucurat Suresi 1 ve 2. ayetlere bakın. 1 ve 2. ayetler ya yuhallezine amanu diye başlıyor. Allah'tan korkun diye devam ediyor. Allah'ın ve Nebisi'nin önüne geçmeyin. Nasıl geçer bir insan Allah'ın ve Nebisi'nin önüne? allah Teala Kur'an'da dünyaya nasıl değer vermiş? Nebi dünyayı nasıl değerlendirmiş? allah Teala Kur'an'da Kur'an'ın kıymetini, değerini nasıl anlatmış? Nebi nasıl anlamış? Nasıl yaşanmış? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bundan sonraki sonsuz hayat için bizlere nasıl bir tavır takılmamızı istemiş? Peygamber nasıl bir tavır takılmış? Biz Peygamber'i ne kadar tanıyoruz? Kur'an'la ne kadar hemdemiz? Bundan sonraki hayatımız için ne gayelerimiz var? İşte yine bunların hepsine arkadaşlar Kur'an cevap veriyor. O yüzden İbn Mesud rahmetallahu aleyh diyor ki arkadaşlar dinin yarısı sabırdır, diğer yarısı da şükürdür. Ve sabır diyor cesede göre baş gibidir. Bir insanın kolu olmasa yaşayabilir. Ayağı olmasa yaşayabilir. Gözü olmasa yaşayabilir ama başı olmasa yaşayamaz. O yüzden sabrı olmayan kardeşler dini yoktur. Din sabırla kıyımdır. O yüzden Bakara Suresi'nde Cenab-ı Hak diyor ki: "Ya yu'ellezine amenusta'inû bis-sabri ve's-salâ. İnne'llâhe ma'as-sâbirîn." Ey iman edenler! Karışlar Rabbimiz bize sesleniyor. Hani fermanın önüne hiçbir gücün geçemeyeceği ilah. Yasin Suresi 82. ayette buyuruyor. O bir şeye ol dediği zaman kün feye hemen Hemen verir. Ve insan suresinde ise Rabbimiz Allah dilemediği siz hiçbir şey dileyemezsiniz buyuruyor. O zaman biz haddimizi bilmeliyiz. Rahman'ın sözleri okunduğu zaman susun diyor. Sukut edin. Kafanızı eğin diyor. Tevazı gösterin. Boyun eğin. Dinleyin diyor. Kulak kabartın. Ola ki diyor merhamet olmasınız. Kardeşler kişinin Rabbine olan bağlığı, sözlerini olan ciddiyetle dinlemesinden can kulağıyla kulağını kabartıp <gülüyor> Rabbim ne emrediyor, ne buyuruyor. Çünkü sahabe öyle diyormuş. Muaz'ı bineğin arkasına bindirmiş. Müfessir diyor ki katıra iki kişi daha binebilir. Ama konumuz bu değil. Ya muadirin de ya Resulallah diyor. Emret ya Resulallah. Bizde nedir? Bir konu sorulduğu zaman, bir mesele gündeme geldiği zaman kişi bence böyledir diyor. Allah Resulü nasıl o konuda hüküm verdi? Buradan biz uzağız kardeşler. Selamun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ha biz neden bundan uzağız? Bu aleyküm selam ve rahmetullah. Bizim nefsimize olan sevgimizle Peygamber aleyküm ve olan sevgimiz aleyküm selam ve rahmetullah. Peygamber aleyküm ve olan sevgimiz değeri ölçüsünce ancak olay anlam kazanıyor, değer kazanıyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın gerçekten bu dünyaya verdiği değer nasıldı? Ve gerçekten biz nasıl değer veriyoruz? Bizim rehberimiz nefsimiz mi? Allah Resulü mü? Örneğimiz nefsimiz mi? Allah Resulü mü? Ve peygamberi ne kadar hayatımıza geçirdik? Onu ne kadar örnek aldık? Nefsimizi mi çok seviyoruz? Allah'ın Resulü mü çok seviyoruz? Kısayı bilirsiniz. Ama yeni karışlarımız da var. Tekrarında da hayır var. Hazreti Ömer bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah nefsim hariç diyor seni her şeyden çok seviyorum. Ateşten kurtulamasın ya Ömer diyor. Neden acaba böyle diyor. Ateşten kurtulamasın ya Ömer. Benim bir hükmüm ile nefsinin hükmü çakıştığı zaman inanın bu böyledir. <gülüyor> Kişi kimi en çok seviyorsa o söz o sözü bastırıyor kardeşler. Yani gerçekçi olmak lazım. Hazreti Ömer burada dürüstçe söylüyor ki Ya Resulallah nefsim hariç diyor seni her şeyden çok seviyorum. Hakikaten biz nefsimizden çok Resulullah'ı sevebiliyor muyuz? Bak az önce biz hadis zikrettik. Ya Resulullah bana nasihat et. Ben Allah'a inandım deve dost olur. Bak şu anda Hazreti Ömer burada dürüst. Yani nefsim hariç diyor. Seni her şeyden çok seviyorum. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü karşısındaki karşındaki Ömer anh, çok dürüst. Nefsimden çok seviyorum demiyor. En çok nefsimi seviyorum diyor. Allah Resulü ateşten kurtulamasın dediğinde Hazreti Ömer düşünmeye başlıyor. Ben ateşten kurtulmak için Peygamber'e iman ettim. biat ettim. Hayatım bundan sonraki safhalarını Peygamber ne demişse ledbeik beklemek için iman etti. Emretti ya Resulallah. İtirad etmek için değil. Bir kısmını kafama göre yaşayayım, bir kısmını da Peygamber'in dediği gibi yaşayayım diye değil. Teslim oldum. Emretti ya Resulallah. Beni nefsinden çok sevmedikçe ateşten kurtulamazsın. Ya Resulallah şimdi diyor senin nefsinden daha çok seviyorum. Şimdi oldu ya Ömer diyor. Kardeş bu sevgi nedir? Allah aşkına peygamberin dünya bağlılığı verdiği değeri biz aynısını veriyoruz. Bir münadi çıksa dese ki dünya hayatı ebedi. Artık ölüm durduruldu. Daha dünyaya nasıl yardırırız çalışmaya? Dünya kaygısını artık daha nasıl bırakırız? Dünya sevgisini nasıl azaltırız? Yani bunda daha öte bir şey var mı? Bizi Rabbimizden eden dünya değil de nedir? Rabbimiz kulluktan bizi ayıran dünya değil de nedir? Gelen bütün peygamberlerin haberlerine bakın. Hepsinde Dünya hayatı kınanmış, nefisler kınanmış, şeytana itaat etmeyin sözleri her kitaplarda hepsinde geçmiş ki Kur'an-ı Kerimlere bu cem edilmiş ve bütün havariler de buna davet etmiş. Dünyadan da nasibini al demiş ama buradaki esas gayeni unutma. Buradaki esas gaye nedir kardeşim? Biz insanları, cinleri ve insanları diyor ancak bize kuzluk etsinlerdi yarattık. Biz sizden rızık istemiyoruz. Size de doğacak olan çoluk çocuğunun rızkına da kefir diyor. Peki kişi kelime şehadet getirir kardeşler iman dairesine girer. Peki iman insanına nasıl çıkar? Sabrederse kişi son nefesine kadar imanını muhafaza eder. Ama başına gelen imtihanlarda eğer sebatı sabrı zayıflamışsa bir imtihanda isyan etti mi dinden çıktı gitti. Ya bula bula beni mi buldu? Günahım neydi? İbadet yapmadığım devlerde halim durumum daha iyiydi. İbadete kulluğa başladık musibetler daha da çoğaldı. Namazı mı terk etsem? Allah beni sevmiyor mu? Rabbim beni sevse bunu verir miydi? Aramızda Rabbimiz olan bağlantıya şöyle bir dönelim tekrar bir dolu olayalım. İmtihanlar bizi nereye doğru götürüyor? Rahman'a mı yaklaşıyoruz yoksa uzaklaşıyoruz mu? Kardeşler imtihanlar bizim ancak içimizi dışarı çıkarıyor. Farklı bir yere götürmüyor. Neyse onu ortaya koyuyor. O yüzden <gülüyor> Lokman Aleyhisselam öyle diyor. Bu demir var ya diyor bir örstür örs. Demirci Demiridir ateşin içine daldırıp diyor çıkardığı zaman ateşe daldırmasındaki gayet intikam almak için değil o demire bir şekil vermek içindir. Ateşten nar gibi demir çıktıktan sonra örse eline alıp da diyor o demire yardırdığı zaman vurduğu zaman intikam almak için vurmaz şekil vermek için vurur. Sonra dönüyor bize ders veriyor. İşte Allah'a da kullarına şekil vermek için diyor. İmtihanlara tabi tuttu. Ateşin içine giren daha Örs üzerine inmeden yamuluyorsa moloz diye kenara atılır. Ama dayanıklı çıkarsa Allah Celle onu ki ayet-i kerimede de Rabbimizin buyurduğu gibi Rabbimiz buyuruyor ki ayet-i kerimede sabrettiklerinden dolayı diyor. Emrimizle onları doğru yola davet eden irşatçılar yaptık, davetçiler yaptık. Ve devamında da buyuruyor ki Rabbimiz çünkü onlar bizim ayetlerimize yakin bir şekilde iman etmişlerdi. Şimdi müfessir bunu tefsir ederken diyor ki bak arkadaşlar burada iki tane kelime çıktı. Birinci konu dersimizle alakalı bölümü sabır. İkinci konu yine dersimizle alakalı bölüm. Eğer biz bilgi dağarcımızı doldurursak ama yakin kalbe girmezse sadece bilgi cehaletimiz gider. İman etmezsek o bilgiye amelsizlik genelde bundan hep oluyor yakinsizlikten, zafiyetten. O zaman o bilginin de hiçbir faydası yok. Dönüyoruz ayete yine tekrar konuyu anlamak için. Sabrettiklerinden dolayı. Bak Allah'a önce peygamberler ne yapmış? İhrşatçılar seviyesine, davetçiler, imamlar seviyesine çıkarmadan önce onları bir dünya hayatında imtihandan geçirmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası en net bir şekilde buraya şamil. Biz diyor İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihan ettik, sınadık. O da diyor o kelimeleri tamamladı. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz seni imam yapacağız dedi. Çünkü o Başına gelen imtihanlarda sabretti. Şunu yapma, o günaha girmemede sabırlı davrandı. Şu emri yap, o ameli yerine getirmede, nefsine şeytanıyla cihat etmede gayret gösterdi. Yine sabretti diyor. Şimdi yakın vardı içinde. O emrin ve neyin kendisine fayda vereceğini biliyordu. Şimdi onu yoktan vardan, Rabbi istemişti ondan. Ve o da kelimeleri tamamladı ve dedi ki, ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, boyun eğdim. Ve Cenab-ı Hak ayetinde amında buyuruyor ki sabrettikleri ve ayetlerimize yakinan iman ettiklerinden dolayı biz onları önderler yaptık. Önder neymiş? Birinci şartı sabır, ikinci şartı Allah'ın ayetlerine çünkü onlar pür dikkat can kulağıyla amel etme niyetiyle dinliyorlardı. Öğreneyim de birilerine anlatayım değil. Önce Rabbimle ben aramı düzelteyim. Hareşet derslerin çoğuna bakın. Esma bazı parçası var mı? Zaman zaman şu sözü derslerde zikrediyoruz. Yine yeri gelmişken zikretmekte hayır vardır. Kelime-i getirirken ne diyoruz? Eşhedü an la ilahe illallah ve eşhedü anna Muhammeden Rasuluhu ve Biraz bir karışıklık oldu değil mi? Hiç kulağa alışık olmayan bir cümle geçti. Rasuluhu <Gülüyor> ve Neden önce Rasuluhu <gülüyor> ve değil de Abduhu ve Rasuluhu? Konumuz burayla alakalı. Allah razı olsun. Hareşer, Allah'ın Nebisi Aleyhisselam Allah'a en yakın kul değil mi? Allah'ın seçtiği bir kul değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Müslüm'de geliyor bu hadis Allah İbrahim'i dost edindi beni de dost edindi. Eğer ben elinden dost edinecek olsaydım eva Bekir'e edinirdim. Fakat ben Allah'ın haliyim. Kardeşler biz en çok kimi seviyoruz? En çok sırlarımızı kimle paylaşıyoruz tenhada? En ufak bir sorunumuz dahi olduğunda tenhada hiç kimse yokken elimizi veya gönlümüzü açık Rabbimize iltica edebiliyor muyuz? İltica nedir kardeşler? İltica. Adam ülkesinde sorun yaşıyor, yabancı ülkeye sığınma hakkı talep ediyor, iltica ediyor. Biz Rahman'a, şeytanın bizi yardırması vesveseleri karşısında, nefsimizin bizi sıkıştırması karşısında Rahman'a günde kaç defa iltica ediyoruz? Halbuki hayatımızın tüm hep iltica içerisinde olması gerekmiyor mu? Biz Rabbimize ne kadar yakınız? Yoksa Rabbimize ne kadar uzağız? Hayatımız Rabbimize nasıl bağlantıda? Kav sureti 16. ayette Rabbimizin buyurduğu gibi Sizi biz yarattık. Sizin nefsinin seni ve sevirdiğini biliyoruz. Çünkü senin şah damarına daha yakınız. Yakin sahibi kul bu ayeti duyduktan sonra hayatının sonuna kadar unutmayıp hayatına baş tacı edip parola ve men edilmesi gerekiyor. Beni yoktan var eden Rabb subhanebateala kitap mübününde buyuracak ki Ey kulum ben sana şah damarının daha yakınım. Ben bu ayeti duyduktan sonra hayatım bundan sonraki safhalarında ölünceye kadar hep birilerini kendime yakın zannedeceğim. Hep birilerinden siyasi sığınma hakkı talep edeceğim. Birilerinden medet bekleyeceğim. Birilerinin benim derdimi, sıkıntımı, sıkıntımı gidermesini isteyeceğim. Peki kardeşler Rabbimiz kıskan, kıskanmaz mı burada, gücenmez mi? Yani bu ayetin gayesi ne? Ben sevdiği Şah damarına yakınım. Bu bizi niye etkilemiyor? Yoksa biz hepten mi öldük? Hani ameliyata giren bir insana bir iğne yaparlar böyle. Onun ismi nedir morfi. Uyuştururlar. Artık keserler, biçerler, hiçbir şey yok. Veya kişi ölmüştür, hoca yıkarken sağa sola çevirir, bir şey yok. Sıcak su döker, soğuk su döker, bir şey yok. Yoksa bizim kalbimiz hepten mi öldü? Yani bu ayet karşısında biz bir şey hissetmiyor muyuz? Rabbimiz bize buyuruyor ki, ben Şah damarına yakınım. Size yakin gelinceye kadar Rabbinizle kulluğa devam edin. Yakin nedir? Yakin. Burada bir fesir yakini zikrederken farklı bir anlamda zikrediyor. Yani ölüm gelene kadar. Yani ölüm aslında bize çok yakın kardeşler, çok yakın. Ama şeytan dünya hayatını bize o kadar süslü püslü gösteriyor ki çok uzak geliyor. O kadar uzak geliyor ki. Halbuki Allah size buyuruyor ki Cennet cehennem ayakkabınızın bağcığından size daha yakındır. Yakın değil mi? Hangimiz 5 dakika sonamızı, 2 dakika sonamızı, 1 dakika sonamızı biliyoruz? Hangimiz? Hiçbir can bilmiyor. 2 dakika sonrasını, 1 dakika sonrasını bilmiyoruz. Peki o zaman Rabbimiz aramızdaki bağlantımız niye böyle uzak kardeşler? Kardeşler o bağlantının arasına birilerini koymuşuz da ondan. Kişi tevidi yakalama başladığı zaman kişiden rüya gider. Kişi samiyeti yakalama başladığı zaman kişiden yalan dolan kaypaklık gider. Kişi ihlası yakalama başladığı zaman yamukluk gider insandan. Kardeşler biri gelince diğerini koma gibidir. Götürüyor. Tevhid <gülüyor> kalbe yerleştir ama şirk gidiyor kardeşler. İhlas kalbe yerleştirince rüya gidiyor kardeşler. Ya zaten tenezzül kalmıyor ki riyaya. Yani Rahman'dan başkasına sığınmaya bir ihtiyaç kalmıyor ki. Çünkü iman artık girmiş kalbe. temiz kalbe oturmuş. Kalbe bir korku. Rahman'ın korkusunu kastediyorum. Gerçek manasıyla girdiği zaman zaten bütün korkuları ihat eden bir korkudur o. Bütün korkular gidiyor. Öyle bir korku istiyor canım bak bize. Gerçek manada Allah sevgisi kalbimize girdiği zaman bütün sevgiler gidiyor arkadaşlar. Bütün sevgiler artık onun sevgisini kazanmak için kullanılıyor ve feda ediliyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam evladını kes derken neden dayanarak kesti? Şu anda bize şeriat olarak böyle bir hüküm olsaydı hangimiz bu imtihan altından sağlam çıkardı? Kaç kişi? Evliler gözünün önüne gelsin evladını. Kes. Hangimiz keseriz ya? Hanımını kalk hiç kimseler. Onlar şu anda Arabistan dediğimiz, Kabe'de, Mekke dediğimiz yere hiç insan yok. Hanımını götürürer bırak gel. Hangimiz bu imtihanı kaldırırız? arkadaşlar bu itaat ve amel olayı yakin alakalı bir olaydan başka bir şey değil. Geçen dersi hatırlayın. Nemrut ateşe atacak Hazreti İbrahim'i. Havada ateşe gidiyor. Nüfesir tefsirci diyor ki imi Kesir. Milyar tane şüp olsa bile bir tane şüphe yok. Acaba yardım eder mi? Acaba yok. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ben Cebrail iste yardım edeyim. Sen de benim gibi diyor. Emre muhatapsın diyor. O beni görüyor. Biz ise Allahu Teala ile aramıza aracılar sokmaya çalışıyoruz. Sanki Allah amellerimizi görmüyormuş gibi birilerine duyutturmaya çalışıyoruz. Sanki Allah'ta amelimizin karşılığını vermeyecekmiş gibi dünyada başka şeyler bekliyoruz o amelin karşılığı olarak. Yani birileri bizi popoflamaz zaman üç gün sonra amellerimiz bitiyor. Hani hep şey bekliyoruz. Yani birileri görsün, birileri duysun. Yardırıyoruz. Amellerin duyulmasını ve görülmesini istiyoruz. Övülmek istiyoruz. Çünkü niye? yakın yok. Ama peygamberlerin kıssalarına bakın. Peygamberlerin kıssalarında ise günahlar saklanmış Nas saklanmış. Aynı salih ameller işte öyle saklanmış. Bizler günahlarımız aç havuz zaman utanırız değil mi? Sen var ya hani geçen gördüm ben. Ya sakın söyleme bir anda yüzümüz kıpkırmızı olur. Allah Teala gözetiyordu. Niye yüzümüz kızarmadı? Pek o günah Müslüman İsmail'i salih amelleri saklamıyorsun. Allah'tan kork. Niye anlatıyorsun? Rahman'ın vereceği ücret sana az mı geldi? Bak burada sabır gerekiyor biliyor musunuz? Bir amel yapın, şeytan gelecek fıs fıs fıs. Anlat, anla Şeytanın çocukların bir tanesi bu. Yani ille de amelin anlat. Ya anlatma arkadaş sabret. Burada bize sabır yok. Niye sabır yok biliyor musunuz? Allah'a tolanın vereceği ücrete yakın yoktu onda. Ya bir insan Rabbinin vereceği ücrete tam yakın varsa, o ameli niye başkasına da satsın Rabbinden başka? Ve o ameli dünya karşı, Allah'a karşında niye bir de dünyada istesin? Yakin zayıflığı var kardeşler. İşte Kur'an'da Rabbi'yle olan bağlantıyı güzel bir şekilde yakalayan bir kur artık Rabbinin şu buyruna tam iman etmiştir. Yedi kat gökten yedi kat taşın altında simsiyah taşın altında. Simsiyah karıncayı görür Rabbimiz diyor. Ayak sesini duyar. O karıncayı görür Rabbimiz. Böyle bir Rabbimiz var. Hiç korkmayın kardeşler. Allah amellerimize zayi etmiyor. İhlasımıza göre ondan yüceze kadar da çuvalatacak. Şu andan sonraki bizim tek gayemiz ameli çok yapmak değil. Yaptığımız ameli çuvala atarken teraziye atarken terazinin çuvalın altı delik olmasın. İhlas ipliğiyle dikelim artık. Çok amel yapmak marifet değil kardeşler. Kimin için yaptığımızın şuuruna artık varalım. Yani o öyle bir güç, öyle bir padişah ki öyle zengin ki onun gibi kimse ücret veremeyecek. Onun verdiği ücret de bize öyle bir yetecek ki şu cennet Ahalisinin kısasını zikredersek net bir netlik kazanır yani. Subhanallah. Allah-u Teala müminleri cennete envai çeşit nimetleri sunuyor. Öyle nimetlere kalk ki o müminler. Artık allah Teala'yı temaşa etme, Rabbiler, Rabbilerini ziyaret etme, görme artık akıllarına gelmiyor. Bir münaide oradan nide ediyor. Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu bulduk. Rabbinizin nimete kalk etti mi etti. Çünkü ayet Rabbimiz öyle buyuruyor. Artık sizlerin ne bir hüzün, ne bir korku, ne bir tasa. Sonsuzluk Darus selam. Nimet yurdu olan cennete hoş geldiniz. Selamun kavlemir rabbir rahim. Cennetin bekçileri Allah bizlerden de nasip etsin. Amin. Kapıda Amin. müminleri karşılayacaklar. Karışlar müfessir diyor ki: Demek ki dünyada üzüntü bitmeyecek. Korku bitmeyecek. Endişe, tasa bitmeyecek. Çünkü müfessir bak neyi yakalamış. Gerçekten alimler peygamberlerin varisleri. Artık sizlere bundan sonra ebediyen ne bir korku, ne bir tasa, ne bir endişe yok. Artık hiç üzülmeyeceksiniz. Peki Müslüman sen ne arıyorsun? Burada endişeyi bitiremeyeceksin. İstediğin kadar ihlaslı ol Endişe bitmeyecek. Korkun bitmeyecek. Tasam bitmeyecek. sıkıntın bitmeyecek. Ama Rabbin sana Darus Selam'ı yazmış. Müslüman senin bu dünya hayatına çakılıp kalmadaki gayen ne? Yani Rabbinin cennet vaadini ücreti mi az buldun yoksa inancında şüphe var acaba mı yani gerçekten doğru mu şüphe burada mı var yoksa cennet nimeti mi az geldi yani Allah Teala, ne bir size korku var ne bir endişe var ne bir tasa var sonsuzluk nimet yurdu olan artık korku olmayan ebedi olan Darussalama geldiniz. işte orada bütün bu nimetlere okullar masar olduğu zaman o münadi seslenecek Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu bulduk bir isteğiniz var mı? Artık ne isteğimiz olsun ki? İşte onda perde açılacak kardeşler. Ayın on nasıl görürken hiçbir yorgunluk çekmiyorsunuz. Ayı on dördüncü gecesinde nasıl donunay halde görürken hiçbir yorgunluk çekmiyorsunuz. Perde kaldırılacak. Subhanallah. Firdes alaya Allahuteala oradan çünkü Firdes alanın tavanın arşın altıdır. Allahuteala oradan müminlere tecelli edecek. Cemalini gösterecek ve kelam edecek. Subhanallahı ve hamdihi subhanallazi o zaman bu gözleri haramdan sakındırmak lazım kardeşler bu gözleri cemali seyretmek için bu dünyadaki fani haramlara satmamak lazım Allah'ın cemalini seyretmekten mahrum kalmamak için satmamak lazım bu gözleri Allah'a burada satmak lazım kardeşler 3 günlük dünya hayatında nefsimizi Allah'a kurban etmek gözlerimizi Allah'a feda etmek kulaklarımızı Allah'a feda etmek ellerimizi ayaklarımızı feda etmek Şöyle bir fıkra anlatırsam ama konuya fazla cıvıklık getirmeden konuya gene gireceğiz. Adam bir tanesi hapishaneye giriyor. Kanser oluyor ayağının teki, götürüp kesiyorlar. Her bir organı kesildiğinde de gardiyan diyor ki parça parça tüyün gözümden kaçmıyor. Getiriyorlar öbür ayağını kesiyorlar. Getirip bu kolunu kesiyorlar. Öbür kolunu keserken gardiyan gene diyor. Buradan parça parça tüyün gözümden kaçmıyor. Karışlar organlarımızı parça parça Allah'a kurban edelim. Haramlardan sakınma adına demiyorum çıkaralım böyle demiyorum burayı tıkyalım. haramlardan sakınma adına Allah'a kurban edelim eğer cemalullah'ı seyretmek istiyorsak işte o perde açıldığı zaman bu defa dünyadaki nimetler unutulacak şey, cennetteki nimetler unutulacak Allah'ın cemalini seyretmenin verdiği zevk cennet nimetleriyle kıyaslanmaz kardeşler Allah'ın insanları gözünü görmek için yaratmış. Kulağını işitmek için yaratmış. Gönlünü de Allah'ı sevmek için yaratmış. Bu gönle Allah sevgisinden başka hiçbir şey susturamıyor. Rahatlatamıyor, sıkını erdirmiyor kardeşler. Biz Rahman'ın sözleriyle hem dem olurken dünyada huzura karkoluyorsak, kalbimizdeki imanın tadı nurlanıyorsa, coşuyorsa, peki ya mahşer günü, Zat-ı Celal'in, cemani seyretmenin zevki hazını Buradaki akıl bunu çekmez. Akıl burada iflas. O yüzden üç günlük dünya hayatı var, ebedi sonsuz bir hayat karşısında kendi kendimize hayatımızın bundan sonraki safhalarında nefsimizle şeytanla cihat etmek için söz vermemiz gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere biat alıyor. Bana yardım edecek misiniz diye. İbn Kayyim ise bir tane ayet var. Yakınlarınızla cihat edildiğinde İbn Kayyim diyor ki nefsinizle cihat edin. İlk önce savaşmanız gereken varlık nefsinizdir diyor. Allah Teala bu nefsi bizim karşımıza engel olarak koymuş. Yaşadığımız sürece Allah Teala bütün emirlerine, Allah Teala'nın emrettiğine o da tam zıttını emrediyor. Ve her insan bunu kendi nefsinde eğer nefsine karşı dikilip duran bir insansa bunu fark eder. Her insanda iki tane düşünce var. Melek dokanır. Salih ameli teşvik eder. Ya siz bunu hiç kendi nefsini hissetmiyor musunuz? Bir karşınızda şöyle bir şey ikram etmeye niyetleniyorsunuz. O anda melek hemen vesvese veriyor. Orada telkinde bulunuyor. Yani gönlüne o anda bir cömertlik geliyor, bir iyilik geliyor. Yani iyilik yapmanın o verdiği bir has bir tat geliyor, bir sevinç geliyor. O anda o yaptın. Yapmazsa eğer hemen arkadan şeytan gelen hortumunu indiriyor. Cimriliği emri diyor. Verirsen gider diyor. arkadaşlar işte biz şu iki tane düşünceyle var ya hayatımız boyunca son nefese kadar karşı karşıyayız. Birileri bunun farkında değilse bu imtihan da demek ki nefsiyle cihat etmediği için farkında değil. Şöyle bir Rabbinizin emirlerini bir yaşamaya kalk yasaklarına Yasaklarından şöyle bir yarışın. O zaman iki tane o düşünce de tam netlik kazanacak. Biri yapacak, diğeri yapma. O zaman şöyle bir düşünce gündeme geliyor arkadaşlar biz hangisini yapıyorsak demek ki ona inanıyoruz. Veya onun o vesvesesi bir de daha cazip geliyor. Mesela bir hadis alimlerinden birisi diyor ki kendisine sorulduğunda "Hocam diyor bende vesvese çok var. Yani vesveseler beni kar ediyor. Ha bile vesveseyi durduramıyorum. buraya vesvesesi, şu vesvese, el cevap ihlas zayıflığından, yakın zayıflığından." Buna da el cevap namaz kılma meyli olmayan bir insana namaza çağırdığınızı düşünün. Nasıl size tepki gösterir? Şöyle hafif bir yan döner. Soğuk tokalaşır. Siz din anlatırken şöyle namazı anlatırken şöyle bu tarafa bakar. Hele biri daha gelirse odaya dönüp onunla ilgilenmeye çalışır ki. Siz onu namaza Allah'a davetinizin iştiyakını kırmak için ne yapar? Soğuk davranır değil mi? Kardeşim seninle nefsindeki vesilesi aynısın ya. İlgisiz kal. Niye vesilesi hemen balıklama atıyorsun ki? Vesilesi seni nereye götürüyor? Ya bugün üzerimde ağırlık var. Bugün sohbete gitmeyeyim hastayım. Ya şifa yeri zaten burası. Ezan okunuyor. Müsaitsin cemaat namazına gidecektin Ya biraz sonra gidermiş işte Vessese. İşte Vessese kardeş. Kimler takılıyor biliyor musun Vessese'ye? Vessese'nin kendisine fayda vereceği kişiye kişi Vessese'ni takılıyor. Eğer kişi Rabbinin buyruğuna gerçek manasını iman etmişse, ihlası yakalamışsa, Vessese bir kere gelir. Kişi Rabbinin buyruğuna döndüğü zaman o biter. Herkes iki üç kere bir şeye birini davet et. O seni tam böyle bir pür dükkattırırsın, seni dinlesin. Artık sen bir gayret görürsün dersin ki biraz da ilgilenirsem inşallah faydalı olacak. Demek ki biz VSS'yi çağırıyormuşuz kardeşler. Yani bir pazarcı düşünün şöyle. Pazarda malını satıyor. Sattığı malın ismi VSS. Pazarcı, orada da şeytanın bir askeri oturmuş. Yazıyla yazmış oraya. Sattığı mamul VSS. Bin tane VSS sattı. İkinci hafta gene getirir mi bu adam? Getirme desen de getirir. Soru sorarlarsa buraya niye geliyorsun? Diye. Burada niye duruyorsun? Ya talep var ki getiriyorum der. Karışır, şeytanı biz boşuna kızıyoruz. şeytanı amellerini biz kendimiz çağırıyoruz. O getiriyor gene saçı çünkü biz alıyoruz. Peki Rahman'ın sözleri burayla burada ne kadar var kardeşler? VSS'ye verdiğimiz ehemmiyet ve ciddiyet kadar. VSS'ye verdiğimiz ya şeytandandır ya nefistendir. Rahman'ın sözlerine ne kadar değer veriyoruz kardeşler? Yani bir besle geldiği zaman, sohbetlerde uyuklama, gülme, mayışma, bu bir beslese niye ciddiye alıyor? Hemen bu besleye kapılıp da avuzu besmele çekmiyoruz. <gülüyor> Bakın Araf süresinde Rabbimiz ne buyuruyor kardeşler? Rahmandan diyor. Subhanallah. Rahman'ın murakabesi altında olan kullar müstesna. <gülüyor> Şeytandan o kullara bir geldiği zaman onlar hemen gerçeği fark ederler. Hemen avuzu çekerler. Allah'a sınırlar bunu tefsirle. Allah'a sınırlar. Muvazeteyin diye sure var kardeşler. Biz Allah'a muhtarız. Her hal ve harukarda Allah'a muhtaçız. O yüzden Cenab-ı Hak ayet kerimede buyuruyor kulumuz sabır. İhlas erbabının dışındakilere sabır çok zordur diyor. Sabrı kim veriyormuş? Cenab-ı Kimlere veriyormuş? İhlas sahibi kullarına. Allah tarafı bir kulunu sevecek. şeytanlarına bırakır mı kulunu? Nesline esaretine bırakır mı o kulunu? Peki o kul niye Rahman'a sığınmıyor? Ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi <gülüyor> dua etmekten Kibirlenenler diyor. Aa, demek ki dua etmemek kibirlenmekmiş. Dua etmekten kendini müstahını görenler. Demek ki dua etmeyen ne yapıyormuş? Allah Tanrı'nın gücüne ihtiyaç duymuyormuş. Kardeşler Allah bizi niye eksik yarattı? Niye ihtiyaç halinde yarattı? Neden muhtaç yarattı? Biz bu halimize bile hmm. Allah'a muhtaç olmamanın şeyine kapılıyoruz, yardırıyoruz. Ya bütün vasıflara haizle sahip olsaydı... Bütün eksik olan ihtiyaçlarımız tamamlanmış olsaydı, kim Allah'a sığınma, ondan yardım isteme eğilime girecekti? Yani bu kadar eksik, bu kadar zayıf, bu kadar ihtiyaç halinde olmamıza rağmen yine insanoğlunun aklına en sonunda Cenab-ı Hak dua etmek, sığınmak, yakarmak. O yüzden bizim sabrı yakalamamızdaki en büyük etken sabır, ihlas, ihlaslık kulları dışındakilerine diyor sabretmek çok zor gelir kardeşler. O yüzden Şükürle sabır her zaman bir arada zikredilmiştir. Allah'ın emirlerini diyor, yerine getirirseniz bu şükrün ta kendisidir. allah yasakladığı şeylerin diyor, terkine giderseniz, o yasakladığı şeylerden kaçarsanız, işte bu da sabırdır. Sabır sahibi kulların ise, sabr etmelerindeki en büyük şey ise, bir iş yerinde çalıştığınızı tefekkür edin. Oranın patronusunun ayrılığınızı düzenli vermiyor. Bir ay, 3 üç ayrılığınız içeride kalın. Bir de si mesai katmaya kalkıyor. Kim çalışır? Ve çalışan hangi iştiyakla çalışır? Peki ey kardeşler, Rabbimiz burada bize ücret vermiyor diye, ücreti peşin almıyoruz diye, şu anda amellerdeki iştiyaksızlığımız bundan olmasın. Bizim yüzden Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor ki, siz çabuk geçen dünya hayatını istiyorsunuz, çünkü ücreti peşin istiyorsunuz. Ahireti ise ihmal ediyorsunuz, çünkü ücret orada. O yüzden Allah Resulü buyuruyor gibi el basiretü dünya vel ahire, dünya ahiretin tarlasıdır. Burası çalışma yeri, orası kazanç eğri. Kardeşler buradaki iştiyak, buradaki gayret, buradaki sabır, buradaki şükür allah Teala'nın vaadine iman etme mesafesindedir. allah Teala burada ücreti de verdirebilirdi. Niye oraya sakladı? Kafirler burada çok rahat, ah, asurda bir hayat yaşıyorlar. Bugün yine bizim caminin önünde cenaze vardı. Son model, ekonomi durumu iyi, arabası olanlar böyle, cillok gibi giyinenlere bakıyorsun, cenaze namazını kılıyorlar. Bana bırak vakit namazını. Yani durup onda tefekkür etme durumuna giriyorsun. Hen Allah Teala bunları sevdiği için mi bu makamı bu malı bu mevkii verdi? Bizim kalplerimizdeki özneşler ne arkadaşlar? Özneşler ne? Yani Süfyan'ın sevren dediği söz, abla bin varan dediği söz ne kadar da şayan? Dikkat et. Subhanallah. Allah katında değerin artmasını istiyorsan Müslüman takmanı artır. Emirlerine ve nehilerine sımsıkı. Harfiyen ne emretmiş onu yerine götürün. Allah katında değerin artmasını istiyorsan takmanın. Allah korkun artır. İnsanların yanında değerinin artmasını istiyorsan paranı artır, malını artır, mülkünü artır, makamını artır. Nasih Hoca demişti, ye kimi ye. Kostümünü çoğalt. Karışlar hakikaten biz kimlerin yanında değerimizin artmasını istiyoruz. Şu andaki gayretimiz neyse o. Şu an burada toplanmışız. Şu ana kadar mevcut amellerimizi bir gözümüzün önüne getirelim. Şu anda deprem oldu. Hepimiz şu anda toprak altına gittik. Hazreti Aisha annemiz öyle soruyor. Kıyamete yakın bir zamanda bir ada, bir bölge açılacak. Oradaki insanlar toplu halde mezar olacak onlara. Depreme benzer bir hadise. Hazreti <gülüyor> Aisha <Ayşe> annemiz soruyor. <gülüyor> Ey Allah'ın peygamberi. Pek onun içinde ya müminler yani inanlar da varsa o yaşadıkları hal üzere maşya günü haşr olacaklar. Şu ana kadar Yaptığınız ameller ve şu andaki niyetlerin üzerine bir deprem oldu. Burada hepimiz çöktük. Toprağın altına gittik. Bakın Allah'ın ne diyor. Subhanallah. Alim, önce alimi dediğiniz zikredeyim de. Uyuyunca öleceğinizi bilseydiniz korkudan uyumazdınız diyor. Subhanallah. Bir daha tekrar diyorum. Uyuyunca öleceğinizi bilseydiniz korkudan uyumazdınız. Şimdi peygamberin söylediği zikredeni. Ölüm ve uyku diyor. Ölüm uyku kardeştir. Ayet-i Kerim'de Rabbimizin buyurduğu gibi Subhanallah. Kişi diyor onlar diyor gece yatağa girdikleri zaman biz onların ruhunu kabzederiz. ederiz. Eceli gelmiş olanların ruhlarını diyor sabah geri çevirmeyiz. Eceli gelmemiş olanları sabah olduğu zaman uyanacaklardı ama tekrar geri veririz. O yüzden Rahmet Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Allah rızası için kulaklarınızı açın. Uyuduğunuz gibi öleceksiniz diyor. Bakın şu mucizevi söze. Uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Ölüm sizi yakalayacak. Ölümü durduramazsınız. Ama imanlı ölmeyi başarabiliriz. Ölmekten korkmak marifet değil. Biz böyle bir lüksümüz yok. Ölüm bizi bulacak. Burada madem geldik hiçbir lüksümüz olmadı. Bak bize de sorulmadı. Ölüm de aynı öyle hak. Öleceksiniz diyor. Uyuduğunuz gibi öleceksiniz. Sabah uyandığınız gibi Allah'ın huzuruna mahşere geleceksiniz. Anadan yürüyen çırın çıplak. Kareşer bu haktır, gerçektir. Vallahi silkelenip kendimize gelmemiz lazım. Masal değil, hikaye değil. Peygamberler insanlara masal hikaye anlatmadı. 224 bin peygamber mahşeri boşuna anlatmadı kareşer. Silkelenmek lazım. Anadan yürüyen çırın çıplak mahşere geleceksiniz. Burada bütün yaptıklarının hesabını tek tek, yalnız başınıza hiçbir tercüman da Rabbinizin huzurunda tek tek bunu çağına girdikten sonra Son nefesinde kadar bütün amellerinizin diyor hesabını vereceksiniz. Ortada bir sonsuz cennet, sonsuz bir cehennem hayatı var arkadaşlar. Burası can pazarı, mal pazarı değil. Ve inanın biz canımızla oynanıyoruz, malımızla değil. Mala kapılmışız, nefsimize kapılmışız, şeytan ağına takılmışız ve seslerinin peşine sürüklenmişiz. Sonsuz hayatı Rahman'ın rızasını geri plana atmışız. Bizi bunlar alıp koymuyor mu? Yalnız ten elinizi ellerinizi başınızın koyun, tefekkür edin. Hayır. Yani bu sohbete şu anlamda anlaşılmasın. Yeni kardeşler içindir. Yani çalışmayalım, çalışmayı bırakalım, tembel olalım. Bu anlamda değil. Kuvvetli mümin, mimiz, zayıf müminler hayırlıdır. İkisinde de hayır vardır. Sana fayda veren şey karşı hırsız ol, aizer işme. Ama buradaki gayeni bil. Buradaki elde edeceğin nimetler ahireti kazanmak içindir. Burası geçici kardeşler. Burası 3 günlük dünya. Buraya esas gelişimizdeki esas gaya nedir biliyor musunuz? allah Teala Hazreti Adem'i cennette yarattı. Cennetten çıkarırken müfessir diyor ki tefsirinde. İbn-i Kayın da bunu El Favayet kitabında, Sabredenler kitabında dipnot düşmüş. Ey Adem, ben seni cennetten çıkardım ama oraya tekrar koyacağım. Eğer seni oraya koymayacak olsaydım orayı niye yarattım? Ben Adem ve Zürriyeti için orayı yarattım. Kardeşler beynimizde cenneti arsamız gibi hayal edelim. Hani adam zengindir ya, dağda bir yer alıyor, deniz sahilinde bir yer alıyor, dünya ehli insanları anlatıyorum. Sorduklar ne diyor? Burada da arsam var, burada da yerim var. Yazın olarak kışın gidiyor ya. Aynı cenneti de şöyle bir hayal edin. Cennette benim arsam var. Nasıl hayal edebilirsiniz? Babanız, insanlığın babası Adem Aleyhisselam. Annemizde hava. Annemiz babamız, orada dünyaya geldi, arkadaşlar. Adem babamızı çok uzakta görmeyelim. Zaman biz aciz kullar için sınır... Üç günlük dünya hayatı için verilmiş. Adem babamız da hava annemiz orada dünyaya geldi. Cennette bize ait bir parsel yer var. Ona iman eden bir insanın bu dünyada sevgisi olmaz. Adem babamız gözyaşıyla dünyaya gönderilince artık bir ömür gözyaşı bir daha oraya gitmek içindi. Ya babamız annemiz orada bizi bekliyor. Burada ne işimiz var kardeşler? Ne işimiz var ya? Niye bunu ciddi bir şekilde gündem almıyoruz? Ancak kısa bir süreliğine hani bir iş yerinde... Resmi bir iş yerinde birisi bir yanlış yapar, şikayet hakkında verilir. Oranın valisi ve yetkili şeyi sürgüne gönderir. Adem babamızı sürgüne gönderdi cenab bak bu dünyaya. Sürgün süresi bitince ya ve bu dünyadaki yapsana gibi de diyebilirsin. Çıktığı zaman tekrar yurduna. Bizim yurdumuz burası değil kardeşler babamızın annemizin yurdu olan cennettir. Allah korusun cehennemde de arsa var diyor. Evet dünyaya gelen bütün canların cennete de cehennemde de arsası var diyorlarız. Hangi akıl sahibi ya? Hangi beşer ya? Buna iman eden şu dünya çakılır kalır ya. Şu hadsi de nakledi inşallah. Sohbeti topalıyor. Allah-u Celle Cebrail'i cenneti cehennemi yaratılan sonra gönderiyor. Ey Cebrail diyor. Git şu yaratmış olduğum cennete bak. Cebrail aleyhisselam gidiyor cenneti tamaşıyor diyor. Geliyor. Allah-u Celle bildiği halde sor, soruyor. Ey Cebrail nasıl buldun diyor. Ya Rabbi diyor. İzzetine yemin olsun ki diyor. Burayı çıplak gözle gören bir kul Hiçbir tahttan geri kalmaz Buraya girmek için İman eden Gözüyle gören burayı bir kul Hiçbir emirden ve neyiden geri kalmaz Rahman'ın rızasını kazanmak için Bir de cehennemi gönderiyor Soba borusu Karnında yılanlar Mekke'le Medine Uzunluğunda Akrepler katır büyüklüğünde Siz cehennemin ateşini kırmızı mı zannedersiniz? Bin sene yandı diyor. Kırmızılı yeşile döndü. Bin sene yandı mora döndü. Sil siyah şu anda diyor cehennem. Onun közünün külü diyor. Dünya diyor, külseydi diyor. Bir toplu nevucu kadar dünya kokudan sıcaktan yaşanacak yere gelmez diyor. Üç bin yıl yandıktan sonra bir sıcağın en son demini aldı diyor cehennem. Artık ondan daha bir sıcak yok. Subhanallah. kemikleri bile eritiyor. Allah tekrar yaratıyor. Ölmek yok. Yok olmak yok. Ki cehennem elin en hafı azap görense bu talip ayağına diyor ateşten narın giydirilecek cehennemin kıyısında beyni kaynayacak. Ebedi azapa bir müddet bitmeyecek bu. Yani hangi akıl sahibi ya bu nefsi Allah'a kurban etmeye kalkmaz. Böyle bir yer var ortada ya. Yani şu cehennem insan düşününce cennet bile artık aklına gelmiyor. Ya yeter ki şuraya girmeyeyim. Ondan sonra yok olayım. Toprak olayım. Zaten onlar ölecekler. Ya Rabbi, beni toprak Beni taş et. Beni yok et ya Rabbim. Hiç yaşamamış olayım. Kardeşler bunlar haktır, gerçektir. Hepimizin cennette cennemde arsası var. Cebrail Selam gelecek. Ya Rabbim izletin emin olsun ki şu ateşi gören hiçbir kul taattan geri durmaz diyor. Kafasını secdeden kaldırmaz. Bakın eve gidince Nahl suresi 49 ve 50. ayetlere. İnsan ve cinlerin haricinde bu ayete göklerde ve yerde diyor. Canlılar ve melekler hiç kibirlenmeden Allah'ın bütün emirlerini harfen yerine getirirler. Tir tir titrerler diyor. Çünkü Rabler'in azametinden korkarlar diyor. Secde ederler Rahman'a. Bu iyi Çünkü onlar Rabler'in huzurunda tir tir titrerler. Allah Resulü Cebrail'e anlatıyor. İki kere gerçek halle gördüm. Bir kere de Sintre-i Allah-u Teala ile perde arkasından görüşten sonra dönerken diyor. 600 tane müvvet kanadı diyor. Dünyayı kaplamıştı diyor. Asmanı kaplamıştı ama haki bir şekilde secde halinde diyor. Onun büyüklüğü dünyayı kaplamıştı. O meleklerin sayısını Allah bilir. Hepsi Allah hocanın huzurunda titri titriyor ki onlara hesap yok. Hesap insanlar için, cinler için. Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Rabbim burayı çıplak gözle gören buraya girmek için tahttan geri kalmaz. Kardeşler döndük şimdi bize. Yakinimiz ne zaman buraya tam oturacak da şu dünyadan gerçekten kalbimiz olarak uzak duracağız. Artık şu dünyadaki hayatımızı imtihandayız. Kısa bir süreler buraya gönderdik. Babamız sürgüne gönderildi, biz de babamızla beraber buraya geldik. Ana vatanımız cennet, Allah cehennemden uzak etsin. Oraya girmemek, cennete girmek için bu dünyadaki bütün mücadelemiz bu olacak. Bütün peygamberler bunu hatırlatmak için gelmişler. Ne zaman bu inancı tam yakalayacağız? Bu şuuru ne zaman tam yakalayacağız? Ne zaman Allah'ın dinine yardım edeceğiz? Ne zaman dünyayı Allah'a ekber deyince elimizin tesiri arkaya atacağız? Ölümü mü bekliyoruz? Hiç ölüleri aranızda görmediniz mi? Hiç gözünün önünde ihtiyar yalanan insanları görmediniz mi? Rabbinizin gücünü görmüyor musunuz? Küçük yaştaki resimlerinize bakın. Allah tola yaşarken bile sizi çürütüyor bu dünyada. Sadece toprak altında çürümüyoruz ki. Hepinizin vardır 10 yaşında daha küçük yaştaki fotoğraflarınız. O fotoğrafa bakın bir de şu suretlerinize bakın. Bu suretleri bu hale getiren güce nasıl teslim olunmaz ya? Nasıl korkulmaz? Nasıl kıyat edilmez? Nasıl eğilinmez? Gönülden huşu ve hudu ile. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Subhanakallah ma ba bihamdik. illa Rabbimizin emirlerini yaparken şükredeceğiz. Şükürdür bu. Yasaklarından kaçarken de kardeşler Sabredeceğiz. Bu da sabırdır. Vallahi cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak için çık, değer. Herhalde bunlardan daha önemisi Allah'ın rızasını kazanmak için değer kardeşler. Üç günlük dünya hayatını feda etmeye değer kardeşler değer.